ya İlahe'l-Âlemin, zahir ve batınımızı envari imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsimizin ve şeytanımızın şerrinden bizleri masun ve mahfuz eyle. Tevfikatü Sübhaniyyen her halükarda bizlere refik eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin, hurmeti seyyidin mürselin.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 Belli mekanda tavaf ve ziyaretin adı olan haç. Aslında bütün eşya ve hadiselerin, bütün zaman ve mekanların verasında Allah'ı kastan ibarettir. لَبْبَيْكَ اللّٰهُمَّ لَبْبَيْكَ diye yola çıkan, mikatla Cenab-ı Hakk'ın emirlerin amade olduğunu ifade eden hacı, hac yaparken maksudum sensin Allah'ım.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 ne güneşin tulu ve grubuna, ne de kamerin çeşitli metaliden tulu ve grubuna veya megaripte grubuna ihtiyacı yoktur. Belki siz bunlara muhtaçsınız. Kamerin kameri hikmet cemaline siz muhtaçsınız. Güneşin hakikat gamzeden rıshaat şu'aat ve cemaline siz muhtaçsınız. Muhtaç olduğunuz şeyleri doğurmaya meydana getirmeye muktedir değilsiniz.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 defter tutup tespit etmeye kalksanız sayıp dökemezsiniz. Tespit edemezsiniz. İnnel insan le zalumun kaffar. Sen gel gör ki şunan kör insan ne kadar da nankör. Gözü kapalı bu nimetlerin yanından geçiyor. Bağlı geçiyor bu nimetlerin yanından da. Nimetlerin verasında görmesi gerekeni göremiyor. Akıl bunu anlayacak.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 Göklerde ve yerde olan her şeyi Allah emrinize müsahhar kıldı. Bu hususun ariz ve amik izahına geçecek değilim çünkü mevzumuz haç. Fakat hacca bir dibace bir mukaddime mahiyetinde akıl ve naklin dudak dudağa gelişini veya birbirlerine ters istikamete gidişleri hususunu arz etmeye çalışıyorum. Mevzumu bunun üzerine koyacağım Teala. Göklerde ve yerde olan her şey insanın emrine müsappar kılındı diyor. İnsan akılla serfiraz. Her şeye adeta hükmedebilecek mahiyette yaratılmış. Ama aklın bir sınırı vardır. Taakkulun daha doğrusu bir sınırı vardır. Aklın kendi fonksiyonunu edasının bir sınırı vardır. Neyi kavrar, nereye kadar kavrar?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 ''Hiçbir şekilde tasavvur edemeyiz küllemâ khattara bibalik.'' ''Fallâhu verâe verâe verâe zâlik.'' Ne düşünürseniz O'nun, daha ötesinin, daha ötesinin verasındadır Allah. Allah veraların, veraların, veraların verasındadır. Takul Ta ve tasavvurun sınırlarını çok iyi bilmek lazım. Taakıl,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 onun belli bir sınırları var ve biz mağaranın içinde kapalı mahluklarız. Onun içindir ki, ibadet taat'ta vazii şeriatın hükmü değişik şekildedir. Muamelatta değişik şekildedir. İbadetü taat şari tarafından emredilmeden madumdur. İyi belleyin bunu.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 Cinsler bir arıya gelince bir arıya gelmeye göre bir kısım kanunlar düşünecek bu işi prensibe bağlayacaklardı. Fıtratın zaruri ve cebri kanunları içinde akıl bocalarken, çabalarken bir şeyler bulacaktı. Yani muamelatı beşeriyede aklın az çok tehli olacaktı. İbadet-ü taata gelince o emredilmeden madum karşımıza çıkacaktı. Şeriat sahibi ne yapar? Muamelat mevzunda sağlam, aklım bulduğu şey isabetli ise takrir buyurur onun. Bozuk ise şayet ıslah eder. Şayet kapalı ise muhalek müteşabih bir mesele ise onu da aydınlatır, muzuğa kavuşturur. Ve böylece muamelat ibadetin yanında şairin bu mevzuğa getirdiği şeyi getirmesiyle.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 Bunların hikmeti ne ola ki acaba dersen geriye gitmiş olursun. Sen aklın cevelangahını açtın. Onu arkaya attın. Huzura geldin. Onu dinlediğin yerde geride bıraktığın hizmetçinin dırıltısına kulak verirsen irtica yapmış olursun. Sınırını bilmen lazım bu meselenin. Bittiği orada iş. Bademe Allah dinlenir. Onun içindir ki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 Kör değilsen, sağır değilsen, binbir tarrakanın duyurduğu müziği içinde duyacaksın o sesle solu. Duyduktan sonra yeniden eski ait şeylerin münakaşasını yaparsan bu irtica olur. Mümin mürteci değildir. Bu türlü dedikuduya ve güftügüya düşmesin. Rabbim emretti yapıyorum. Namaz kıl dedi kılıyorum. Oruç tut dedi tutuyorum. Hacca git dedi gidiyorum. Biz ibadeti böyle anlıyoruz. Anladınız mı şimdi kapının içindekinin dışındakinin on manasının? Kapıya vurdu, mevcudiyetini duyurdu. Duyduk ve inandık, ferman gönderdi. Beni dinleyecek itaat ve inkiyat edeceksiniz dedim. Nebinin sesiyle meseleyi teyit ettim. İnandık, amenna dedik. Günde yatsıdan sonra yatarken Emenar Rasulü bima unzila ileyhi bu ahd peymana sadakatimizi ilan ettik. Her gün 50 yaşında isek 50 senenin her gününde bu ahd peymana sadakati yeniledik. Allah'a iman ettik, kitaplara iman ettik, peygamberlere iman ettik, haşre neşre kadere iman ettik. Ondan sonra ibadetü taat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 Allah'ın mikyaslarını ona tabi tutuyor. Kendi mıyasının dışına gidene şaz nazarıyla bakıyor. Daha galizi, daha çirkini, işten gelen bir küfranın ifadesi. İnnel insane lazalun münkefer derken buna parmak basıyor. Beşer Allah'ı kendine tabi görüyor. Anladınız mı meselenin gızetini? Aklımda her şeyi halledeceğim diyen lan kör insan.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 Yani Adem'den de evvel, Nuh'tan da evvel, Hud'dan da evvel, Salih'ten de evvel Beytullah'tır. Öyleyse bir kısım müfessirinin zannettiği gibi onu Hazreti İbrahim yapmadı. Hazreti İbrahim yapmadığını okuduğum ikinci ayet de delildir. Ve iz yarfahu İbrahimul kavâide minel beyt ve İsmail. Rabbena takabbal minna inneke entes alim. İbrahim ve İsmail, beyti Aİderleri üzerine kurarken, korkken, Allah'ım bizden bunu kabul buyur. Semî ve Karip sensin, Semî ve Alim sensin diyorlardı. Cenab-ı Hak Hazret İbrahim'e emretti: "Beytullahı inşa et ve halkı davet et. Herkes bu davete icabet edecek. O da çıktı sesleni verdi. Beytullahı inşa ettikten sonra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 Eğer Hz. İbrahim'in inşa etseydi, İbrahim'in inşasını kabul etseydik, Kur'an-ı Kerim'in insanlar için ilk vaz edilen binadır sözüyle Hz. Nuh'a, Hz. Adem'e, Hz. Uda, Salih'e insan demememiz gerekecekti. İlk peygamberle ilk insan, ilk insanla ilk peygamber ve ilk insan için ilk mabed teveccüh edeceği mabed,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 temizlenecek, Safi gönüllerin kıblegahı olarak kıyamete kadar süprülecek, krallar ellerine süpürge alacak, onu süpürmek için koşacak, bütün İslami imparatorlar, İslam'a ait melikler ve malikler ona koşacak ve o kapıda hizmetçi olduklarını ifade ve ilan edecekler.